Efendim modern parfümlerin büyük dünyasında kadın parfümörlere çok sık rastlayamıyoruz. En azından 20. yüzyılın ilk yarısında çok daha seyrek oluyor kadın parfümörlerin isimlerinin geçmesi. Ee, yakın yıllarda Sophie Grosman veya Olivia Jacobetti gibi isimler parfüm dünyasının kapalı kapıları ardında ünlenmiş olmalarına rağmen bu işlerin elbette bir de başlangıcı var. Ee, bugün üzerinde konuşacağımız Germain Selye de bu nedenlerle önem kazanan sıradışı bir isim. Sadece kadın parfümörler arasında değil tüm parfümörlerin dünyasında bir yıldız gibi parlayan sıra dışı çılgın marjinal bir karakter Seliye. Çoğu kez yaşam biçimi tercihleri ve dik başlılığıyla tepki toplasa da yaratıcılığının ezici gücü karşısında bütün bunların görmezden gelinmesini sağlayabilen oldukça ilginç ve kimilerine göre de rahatsız edici bir tip bu hanım. Germain 26 Ocak 1909'da Bordeaux'da doğuyor yani Fransa'nın şarap başkentinde eğitim yılları Bordeaux ve daha sonra taşındığı Paris'te geçiyor. Paris'te aldığı eğitim kimya üzerine çocukluğunun karanfil kokulu tarlalarda geçtiğinden ileriki yıllarda çokça bahsediyor. Yani koku hafızasında önemli bir yer tutan bir çiçeksilik var ama tabi bu elbette onun ileriki yıllarda sadece floral çiçekçi parfümlere ilgi duymasını gerektirmiyor. Üç tane parfüm tarihine kilometre taşı olmuş parfüm tasarrufu var. E, Bandi, Fraka ve Vanver. Bunlardan Fraka mesela kendinden sonrası için bir kulvar açmış kuvvetli bir Tüberoz yani teber parfümü. Ama diğer iki efsane olan Bandi veya Vanver için aynı çiçeksi karakterleri etiketlemek mümkün değil. E, bilinen bütün değerlendirme kriterlerine göre muhteşem bir güzelliğe sahip Jermenseli'ye. Sarışın, uzun boylu, iri mavi gözlere sahip, ince fizikli bir hanım. İlk dönem fotoğraflarına baktım gerçekten etkileyici bir fizik. İleriki yaş fotoğraflarında ise nedense bana Simon Signore'yi hatırlattı. E, bu fiziksel özellikleri hem parfüm dünyasında hem de sanat dünyasındaki pek çok erkeğin ilgisini çekse de erkeklerin maalesef ona yaklaşma ve beraber olma niyetleri genelde karşılıksız kalıyor. Zira Selye erkeklerden çok hem cinslerine yani kadınlara ilgi duyuyor. E, kuvvetli tüberoz akorları barındıran çarpıcı parfümü Frakayı mesela o dönem için şöhreti ve güzelliğiyle Fransa'yı sarsan film yıldızı Edwish Föya'ya ediyor. Aynı şekilde parfüm tarihinde ilk kez deri kokusunun bu kadar güçlü hissedildiği bandi yani haydut isimli parfümünü ise tüm lezbiyenlere adıyor. Bu konuda aşırıya kaçan davranışları elbette sansasyon oluyor küçük parfüm camiasında. Çünkü mesela kendi cinsine olan aşırı ilgisi onu kadınlığın kokusuna ulaşma konusunda da takıntılı bir hale getiriyor. Sırf bu sebepten Robert P. K. moda evi için yaptığı bandi isimli parfümün de tanıtıldığı bir defilede bodümden sonra kulü dönen mankenlerin soyunma odasına dalarak onları soyuyor ve terlik lotlarını toplayarak kokluyor. Böylece de kendince kadınlığın kokusunun ipuçlarına ulaşmaya çalışıyor. O günü değil bu günü de düşünsek bunun nasıl bir tepki doğuracak hareket olduğu konusunda herhalde fikir oluruz. Ancak Jermen Seli'ye böyle bir tip işte başta da söylemiştim son derece rahat Kural tanımaz ancak inanılmaz derecede de yaratıcı bir insan. Küçük bir açıklama yapmak istiyorum burada. Germain Selye'nin parfümleri derken lütfen bir yanlış anlaşılma olmasın. Onun kendi ismiyle satılan bir parfüm elbette yok. O başka isimler ve markalar altında satılan parfümlerin tasarımlarını yapıyor. Yani mutfaktaki aşçı diyebiliriz genelde restoranları isimleriyle biliyor ancak aşçıları konusunda tamamen nasıl bilgisiz kalıyorsak bu da ona çok benzer bir durum ee, üzümü yiyor manavı tanıyor ancak hangi bağda yetiştiğini sormuyoruz. Germain Selye 1930'da başladığı kimya eğitimini bitirdikten sonra Jans Firas yönetimindeki Bertrand Dupont firmasına giriyor. Bu firma bugün çeşitli birleşmeler ve satın almalar sonucunda 5 büyük aroma kimyasalı devinden biri olan Jivodan. Şirketine dönüşmüş durumda Orada yaptığı ilk iş sentetik aroma Kimyasallarının parçalanmasını Sınıflandırmak ve distilasyon işlemlerini takip etmek Ebette bu iş çok kısa sürede geri kalıyor Ve hem burnunun hem analitik Yeteneklerinin sonucu Parfüm ve parfüm bazları üretmekten sorumlu bir pozisyona getiriliyor. Bu süreçte Montparnasse semtine taşınıyor ve burada sanatçı, edebiyatçı ve modacı çevrelerinden dostlar ediniyor. Bohemlerin arasına yeni bir bohem katılıyor yani. E, sokağa çıktığında Balmen'in etek bluz takımlarını giymeye Rose Valois tarafından tasarlanmış şapkalar takmaya başlıyor. Son derece şık. Üç tane köpek ediniyor. Leopatra, Felix ve Valentin. Köpeklerinin dışında bir de çok güzel şarkı söylediği iddia edilen bir papağanı var. Sokağa çıktığında peşinden onun eşyalarını taşıyan ve Focita ismini verdiği bir yardımcısı takip ediyor. Takip ediyor derken iki adım gerisinden ve sanki bir prensesi takip edermiş gibi Sadece önüne bakarak e, izliyor Jermen Seliye'yi. Ancak bu snob tanımlar sizin yanıltmasın. E, mahalledeki bütün işsiz ve evsiz takımının ve serserilerin de baş dostu aynı zamanda. Neyi pazarının büyük leydisi ispi takılıyor ona bu nedenden dolayı. Çünkü kimin başı sıkışsa Selie hemen yanı başlarında ve bazen e, kenti imkanlarında aşan bir şekilde yardım elini uzatıyor. Aslında giysi ve tavırlarındaki o ilk başta görünen seçkin havanın, Olduğundan çok olmak istediğine dair sinyaller taşıdığı kesin gibi zira sokakta yürürken görmediğinizde evinde veya dostlarıyla beraberken son derece kaba ve küfürlü konuşan Baca gibi de sigara içen bir hanım O dönem sigara ve kadın çok da Yan yana gelmeyen iki kelimeyken Bu jermen seliye için hiç fark etmiyor Onun da ötesinde mesela Modacı Robert Pique ile gelecek Parfümleri tartıştıkları küçük öğle Yemekleri toplantılarında Hiç çekinmeden neredeyse bir kiloya yakın Sarımsağı yiyip ondan sonra Damağında ve nefesindeki bu baskın Kokuyla beraber laboratuvarına Kapandığı da bugüne kadar aktarılan Seliye hikayeleri arasında Başından sonuna hayatı ruh Şirketi bünyesinde geçmesine rağmen arada bir de Colgate şirketi macerası var. Selye'nin 1943 yılında işlevsel ürünler ve sabun kokuları yapmak için Colgate Palmolive e katılıyor. Ancak oranın ortamına tahammül edemiyor ve bu macera sadece 3 ay sürebiliyor. Gene geri dönüyor Ruh şirketine. Ruh şirketinde Germain Selye'ye kadar ünlü bir parfümör daha var. Tam zıt bir karakter taşıyan bu diğer yıldız parfümör Jean Carle. Son derece düzenli ve kuralcı bir kişilik. Ne sigaraya tahammülü var ne de bir parfümörün ağzından buram buram gelecek sarımsak kokusuna. Elbette bu iki farklı ve kuvvetli egonun şiddetli çatışması da kaçınılmaz oluyor ve şirket yöneticileri çözümü birini Gras diğerinde de Paris'te görevlendirerek birbirlerinden uzak tutmakta bulunuyorlar. Jean Carle ve parfüm dünyası için öneminden biraz bahsedeyim. Parfümeride de sistemin sözel anlamda kurucusu bu muhterem zat. Bütün parfüm ham maddelerini ailelere ayırarak başlattığı tanımlama sistemi bugün bile hala kullanılıyor. Ben bile nacizane parfüm tasarımıyla ilk ilgilenmeye başladığımda karşıma çıkan hep Jean Karl'ın bu sınıflandırma ve formülasyon sistemleri olmuştu. Hala da keyifli okurum ve pratik olarak da yaralandığımı inkar edemem. Ee, Jean Karl aynı zamanda Rurbetran şirketini 1946'da bir parfüm okulu kurmaya ikna eden bu okulun da haliyle başına geçen bir kişi. Bugün bu okul şekil değiştirilmiş bir halde kapanıp açılmalarla hala hayatta ve hala Jean ders notları müfredatta yer alıyor. Zaten Jean Carle metodu diye bir parfüm eğitim yöntemi var parfüm dünyasında. Kısaca bu Jean Carle metodu parfümör adayının gencin bir belli temel 60 kokuyu ailelere ayırarak ...ezberlemesi ve bunları kendi kişisel hafızasındaki bazı olaylarla bağdaştırmasına dayanıyor. İnanılmaz sistemli ve takıntılı bir kişiliğin nedeniyle hafızasına kolayca alıverdiği koku tanımları nedeniyle hayatının son dönemlerinde koku alma duyusunu itinemiş olmasına rağmen, yani anozmik olmasına rağmen, aynı Beethoven'un sağır halde beste yapması gibi kokusunu almadan tasarladığı parfümlerin eşsizliği hala dillerde Jean Carlin. Tabi bu hayatının son dönemlerinde yaşadığı talihsiz bir gerçek ve başlarda oldukça hassas bir burnu var. Tam burada eğer merak ediyorsanız onun son dönemlerinde yani burnu koku almayan bir adamın beyninden tasarladığı parfümlere, İki örnek vereyim size siz de benim gibi keyifle şaşırın isterseniz. Ee, Carven'den Magriff ve Christian Dior'dan Mistior. Evet hala reyonlarda satılan bu iki parfüm burnunun koku almadığı dönemde koku almadan ancak hafızası koku dolu olduğu için Jankal tarafından tasarlanmış iki önemli parfüm. Bunların dışında ilk dönemlerinde tasarladığı ve çok meşhur olan iki parfümü daha var Jean Carl'ın. Modacı Elsa Shaperelli için tasarladığı Shocking ve Dana firması için yaptığı Tabu. Tabu hala bugün Amerika'da en çok satan mass market yani genel pazar parfümleri arasında yer alıyor. Kendi tasarladığı parfüm sayısı görece az olmasına rağmen karlı ünlü ve önemli yapan nedir parfüm dünyasında kısa yollar. Evet Jean Carl Master's Basis yani uzun ustaların bazıları diye bilinen bir nevi shortcut yani kısa yollar yaratma akımını başlatıyor. Yani bir parfümün içine konacak temel karışımları önceden hazır hale getiriyor ve depoluyor bir yerde. Böylece her parfümör tek tek maddelerden akorlar yaratarak bilinenin peşinde süre kaybetmektense Jean Carl'ın şirketi için tasarladığı bu hazır Parfüm bazlarından satın alıyor ve bu karışımları formülün içinde tek bir madde maddeymişçesine kullanabiliyor. Elbette bu da parfüm hazırlanma süresini inanılmaz bir şekilde kısaltarak bu işin öncüsü olan Ruhr Bertrand şirketinin karlarını arttırıyor. Aynı zamanda aynı kokuya daha ucuz içerik maddeleri kullanarak ulaşma çabaları da Jankar zamanında başlıyor. Bu da elbette markanın sahibi olan pazarlama şirketini parfümü daha ucuza alarak şişelenmiş halinde e, marka değerinden daha fazla kar etme avantajını veriyor. jean carl e, Kanada altına aldığı genç parfümörlerle böyle bir ekol başlatıyor bu prensipleri dahilinde. Burada ekol kelimesini hem okul hem de stil anlamında kullanıyorum. Ona göre parfüm yaratmak için sadece hassas bir buruna sahip olmak yetmez. Zira parfüm hiç koklama yapmadan beyinde ve formül kağıdında da yaratılabilir. Yeter ki yazılan her içerik maddesi parfümörün beyninden burnuna bir çağrışım yapabilecek kadar güçlü bir halde hafızaya alınmış olsun. Zaten kendisinin de o koku alamadığı dönemde yaptığı parfümleri bu yöntemi kullanarak yapıyor. Kendisi de önemli bir eğitimci olmasına rağmen bilinen şu ki yanına aldığı genç yetenekleri kimya eğitimi almamış olanlar arasından tercih ediyor. Belki de kendisinden önce oluşmuş ve yıkılması zor eğitim disiplinden uzak. Kendi disiplinini yaratmak için bunu tercih ediyor diyebiliriz Şankarlı için. Karl'ın kurduğu Rur Parfüm Okulu daha sonra şirket Jivodan şirketiyle birleşip Jivodan Rur adını alınca bir süre sonra Jivodan'ın kendi parfüm okuluyla birleşiyor. Çünkü aynı şirket müyesinde iki okul biraz mantıksız gibi. Ancak Jivodan'ın okulu 1968'de kurulmuş olmasına rağmen Rur Okulu tabi ondan eski ve daha önce belirttiğim gibi 1946'da kuruluyor ve hala bilinen en saygın okul. Jean Karl döneminde kurulan bu müessese çok önemli parfüm dünyasında. Bugün için parfüm Dünyasla söylenen ve gerçek payı tartışmasız olan bir cümle vardır. Dünyadaki meşhur her üç parfümörden biri ya Rour ya Jivodan okluğundan mezundur denir. Buna örnek olarak halen Chanel'in baş parfümörü olan Jacques Polje'ü verebilirim. Polje'de pek çok güncel parfümör gibi çıraklık dönemini Jean yanında geçirmiş, koku ham maddelerini ezberleyerek kendi kişisel hafızasını yaratmış, Parfüm ayenlerinden biri. Bu ve buna benzer örnekler saymakla bitmez. Sonuçta baktığımızda nasıl kuvvetli bir marka kimliği mi böyle bir eğitim yatırımı yapmış olmak bu e, aroma kimyasalı şirketleri için. Adam mezun olmuş gitmiş kendi başına ünlenmiş başka bir şirkette çalışıyor ama geçmişini incelemeye kalktığınızda o okulu kuran şirketin ismiyle kaçınılmaz bir şekilde karşılaşıyorsunuz. İnşallah bir gün ülkemizin gelişen koku dünyasında da özel şirketler buna benzer eğitim kurum ve yatırımlarını bu açıdan da düşünerek ve değerlendirerek destek vermeyi akıllarına getirirler. Ee, tekrar ilk ünlü kadın parfümör olan Germain dönmek üzere kısa bir müzik arası verelim şimdi. AC/DC'den dinliyoruz TNT. See? You. İçik Radyo 94.9 Koku programındayız. ACDC'den dinledik TNT. Efem, Jermen Seli'ye dediğim gibi aykırı ve düzensiz bir kişilik sabah saat 10'da işe gelip daha öğlen saat 12 olmadan ağzında sigarayla şirketi terk edebiliyor. Zira ona göre bu süre içinde zaten yapacağını yapmış parasının karşılığını vermiştir. Ancak onun bu verimli olmasına rağmen düzensiz çalışması ve aykırı davranış bişimleri elbette Jean Carly çok rahatsız eder. Ve sık sık tartışmalar yaşanmaya başlar. En büyük görüş ayrılığı parfüm formülasyonunun felsefesinde çıkar aslında. Geriye kalan her şey yani Selye'nin lezbiyenliği, laboratuvarda sigara içmesi, işe düzensiz gidip gelmesi falan sanki hep bahane gibi görünür. E, parfümün sistemli ve ciddi bir disiplin olduğunu savunan ve burada bir okulu kuran ve stil ekolu başlatan Jean Karl karşısında Selye'ye göre parfümörlük Allah vergisi bir hediyedir. Parfümcülükte kurallar olamaz ve parfümörlükte asla öğrenilemez. İki zıt görüşe sahip ancak ikisi de önemli ve verimli bu muhteremleri kaybetmeyi göze alamayan şirket yöneticisi Louis Amic çareyi 1946 yılında Paris'te Germain için ayrı bir laboratuvar kurmakta bulur. Egzarom ismiyle kurulan ve gene Rur şirketine ait bu yeniler batı var. Artık Celia'nın kendi çalışma aranıdır. Burada hem parfüm formülleri tasarlar hem de müşterileriyle buluşur. O dönemde e, Coty, Guerlain, Hubigan ve Caron gibi parfüm evleri kendi koskularını tasarlamakta Jivodan ve Rur gibi şirketlerde bu parfümlere gerekli ham maddeleri üretmektedirler. Başka bir dünyada da tekstil ve moda tasarımcıları kendi hallerinde yeni ve baştan çıkarıcı giysiler tasarlamakta bu sayede de hem isimleri hem markalarıyla bilinirlikleri artmaktadır. Rur şirketinin yenilikçi yöneticisi Louis Amic ve çılgın parfümcüsü Germain Selye bugün artık parfüm dünyasının ana karakteri haline gelmiş bir akımı başlatmakta bu durumu tespit ederek gecikmezler. Madem modacıların bu kadar meşhur isimleri vardır ve madem kokucular bu kadar güzel parfüm üretiyorlardır neden bu ikisi birleşmesin ve bir sinerji yaratılmasın? E, bugün pek çok modacının hatta daha doğrusu neredeyse tüm modacıların isimleriyle alınan parfüm serileri olması geleneği bu iki kişinin Louis Amic ve Germain bu iki dünyanın birleşmesinin her iki tarafa da 2 iki artı 5 iki, işte denklemi gibi faydalı olacağı fikriyle başlar. Aslında modacıların parfüm pazarlamasının örnekleri daha önce de mesela Chanel'de olduğu gibi vardır ve uygulanmaktadır. Ancak bu Chanel'in kendi kokusunu yaptırmasından biraz farklıdır. Çünkü Chanel kendi markası için ürettiği kokular için kendi tesislerini kurmuştur. Diğer modacılarınsa kendi koku üretimi için Chanel örneğinde olduğu gibi bir ilişkileri yoktur. Koku işi tamamen e, işi koku üretmek olan bir fabrikada üretilmekte, e, modacı ise sadece ismini çıkan parfüme vererek ürünün katma değerini arttırmaktadır. Selly'e bir modacı olan Paul Puare için çalışan bir başka moda tasarımcısı Robert pike ile tanışır. pike Puare'nin yanından ayrılmış ve kendi moda evini kurmuştur. 1940 ile 1944 arasında geçen karanlık savaş yıllarından sonra. Gelişen yeni ve canlı yaşam stiline uygun tasarımları vardır. Pike'nin ve oldukça da ilgi görmektedir. Aynı zamanda kendi ismini taşıyan bir parfümün sahibi olmak gibi de bir rüyası vardır. Seli'ye bu rüyanın hayata geçmesi aşamasını gerçekleştiren isim olur. Özel sohbetlerde sürekli işte gemiler, korsanlar ve maceralardan bahseden Pike... Savaşın son günlerinden hemen sonra mankenlerin gaz maskeleri, silahlar ve maskelerle podyuma çıktıkları bir defile düzenler. Seliye'de bu defileye koşut olarak Bandi Haydut yani Türkçesiyle isimli bir parfüm tasarlar. Parfümün içinde yeni bir aroma kimyasalı olan İzobitil Kinolin vardır ve %1 gibi görece cömert bir oranda kullanılmıştır. İzobitil kinolin deri gibi kokan bir kimyasaldır ve içine girdiği parfümde tabii ki bu yönde bir sapma verir. Doğada bulunmaz yani tam sentetiktir diyebiliriz bu molekül için. Aslında parfümlerde deri havası vermek için kullanılan kinolinler. 1880'lerde ortaya çıkarlar. Hem deri hem de is gibi kokan bir karakterleri vardır. Ama parfümlerde belirgin kullanımları daha sonra 1919'da Caron'un Tabablon 1924'te Chanel'in e, Cue 1933'te Lanvin'in skandalında daha belirgin bir hal alır. En çarpıcı kullanım örneği ise tahmin edebileceğiniz gibi Pique'nin bandisidir. İzobutilkinolin kinolin kimyası olarak 2-metil kinolin diye bilinir. Neredeyse şeffaf ve renksiz bir uçuk sarıdan koyulan sarıya kadar bir çeşitlilik izler rengi. %1'e kadar seratini de dahi sert bir koku profili çizer. %2'nin üzerinde kullanımı zaten alerjenlik riski taşımaya başladığından kabul görmez. E, derinin hakim başlığı altında topraksı zaman zaman vetive ve meşe yosununu çağrıştıran bir havası vardır. Zaten genelde de hem vetive hem de meşe yosunu ile beraber kullanılır ki. Bu üç ögenin farklı derinlikleri parfüm formülünün içinde birbirlerini desteklesin ve zenginleştirsinler. Sert bir karakteri var demiştim. Sert deri karakterini yumuşatmak ve yuvarlamak içinse genelde C10, C11 ve C12 aldehitleriyle beraber parfüm formüllerine katılır. E, günümüzdeki kaçınılmaz olarak değişmiş beğeni parametrelerine göre sert mi kalıyorlar acaba diye düşünmüyor değilim aslında bu aromakimya kimyasalının e, Ancak kesin olan bir şey var ki ben kendi çapımda oynarken izobitül pek el sürmeyip gene hafif deri havası taşıyan ve isminden mühend safranın da baharatını bünyesine katan bir başka aroma kimyasalı daha doğrusu bir aroma bazı olan sahrilini tercih ediyorum. Neden? Bana göre daha hafif, daha metaforik ve daha hoş geliyor da onun için. Tabii ki deri kokusunun aslında biraz da erotik ve karanlık bir yanı var. Bunun içinde de tahrik edici ve cezbedici geliyor. Aslında fetişizm kelimesi 1876'da Fransız psikiyat Alfred Binet tarafından kullanılmış olmasına rağmen deri fetişizmi tam anlamıyla ilk olarak Avusturyalı Richard von Ebing'in 1886 tarihli skopatya seksualisinde ifade buluyor Tabii ki daha önce deriye olan bu erotik bağlılık pek çok sıradışı yazar ve edebiyatçı tarafından dillendirilmiş durumda ancak bir klasman altına alınan bir fetişizm olmasını yani deri fetişizmi diye bir alt başlık bulmasını esas olarak psikiyatlarını cinsel sapmaları incelemelerinin yoğunlaşmasıyla Başlıyor. Aslında tabi ki bilim adamlarının psikiyatrılarının ilgisi değişen algılar ve batı toplumdaki pratiği üzerine ancak mal ve paranın giderek daha hızlı el değiştirmeye başladığı yeni ekonomik sistemde bu tanımlama kendine hemen seks endüstrisinde de bir yer buluyor. 1867'den 1874'e kadar mesela The English Women's Domestic Magazine isimli ilk sıra dışı seks dergisinde Deri korseler ve yüksek topuklu modellerin resimleri yer almaya başlıyor. Genel evler veya randevu evleri bu başlık altında özelleştirilmiş servisler, kostümler ve senaryolarıyla e, azgın, arzulu ve değişiklik peşinde koşan müşterilerinin Hizmetine hizmet sunmaya başlıyorlar. İngiliz seksolog uh, Havelock Ellis'in 1894 tarihli Erkeğin Cinsel Seçimleri isimli raporunda bir fahişenin müşterilerinin giydiği ayakkabıyı koklamayı arzuladıklarından bahsediliyor mesela. Bütün bunlar ve marjinal olanın zamanla daha yaygınlaşması ve belki de kendi karşıtına dönüşmesi geleneği, Deri kokusunun da sıradan bir içerik maddesi olmasının ötesinde baskın bir karakter kokusu olarak parfüm dünyasına girmesine yol açıyor. Sessizce ve masum bir çehre ile Gerlan veya Öjen Rimmel tarafından satışa sunulan Kürde Rusiler yani Rus derileri bu parfümler tüketicinin algısıyla oynamaya bir parfümden beklenenin de ötesinde daha özel arzularını hafif hafif gıdıklamaya başlıyor. E, galiba süremizin sonuna geldik. Haftaya Germen Seliye ve Bandi ile devam edeceğiz. E, ayrıca gene onun bir başka harikası olan şahsen benim de favorimden olan Frakaya da değineceğiz. Soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi veriyorum. Kokuprogrami.com Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.